16. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahbub-ı Rabbil Alemindir. Yani Allahü Teala'nın sevgilisidir. Her şeyin en iyisi sevgiliye verilir. Seyyid Abdülhakim Efendi buyurdu ki: Her peygamber kendi zamanında, kendi mekanında, kendi kavminin hepsinden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 onu böyle yaratmıştır. Hiçbir insanın, onu methedecek gücü yoktur. Hiçbir insanın, onu tenkîd edecek iktidarı yoktur. Allahü Teala'nın Teâlâ'nın, sen olmasaydın, gökleri yaratmazdım, buyurduğu, marifetname ön sözünde ve mevâhib-i Ledünniyyenin, altıncı ve on üçüncü ve envâr-ı Muhammediyyenin, 13. ve 15. sahifelerinde yazılıdır. İmâm-ı Rabbânî'nin mektubatının, 3. cildindeki 122. ve 124. mektuplarında da yazılıdır.